私の声を聞いてくれているのです。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 Allah subhanahu ve teala hepinizin hayrını artırsın. Ramazan ayında kaçırdığınız o güzellikler varsa bu ayda Rabbim hepimize nasip etsin. Bugün Zilhicce ayının 30'u bitti. Yarın, şey Zilkade'nin 30'u bitti. Zilhicce'nin hilali gözükmüş oldu. Yarın Zilhicce 1. Ee, Zilhicce ayı Allah'ın Rahmet aylarından bir tanesidir kardeşlerim. Özellikle de Kurban Günü'ne kadar, yani Kurban Bayramı sabahına kadar, onuncu güne kadar tutmak isteyene, diliyene dokuz gün oruç vardır. Hele hele dokuz gün tutmayana ki öyle bir kademeli hayır vardır ki sıf Arife günü oruç tutana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçen senenin, bu senenin Ve gelecek senenin günahlarına keffaret olacağını umuyorumdur. Yani dokuz günü tutmadınız, sadece arıfe günü tuttunuz, onun bile, yani bir günün bile korkunç bir neyi vardır, hayrı vardır. Hadislerde Zilhidcenin on günü oruç diye gelir. Onuncu günü orucuysa kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramı günü evden muhakkak bir şey yerde insanların içine çıkar, Kurban bayramındaysa ne yapardı? Evden o gün çıktığında namaza hiçbir şey yemez. Kurban keser, kurbanın etiyle ne yapardı? İftar eder, bu da bugünün orucu derdi. Yani 10. gün orucu da budur kardeşlerim. Zilhicce ayı gerçekten çok bereketli bir aydır. Allah bu ayın hayrına erişmeyi hepimize verecektir. nasip etsin. Bu hayırları almayı hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz Ramazan'dan sonra Şevval'den kim altı gün oruç tutarsa bütün yıl oruç tutmuş gibi ne yapar? Rabbim sevap verir diyor. Zilhidçe'de aynı bu teşviklerden nedir? Bir tanesidir. Rabbim amellerinizi güzel kılsın. Bir de Zilhidçe ile alakalı hatırlatmak istediğim kardeşlerim Buharı müstüm, diğer sunenlerde başta olmak üzere, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zilhittce ayı girer. Kim kurban kesmeye niyetlenirse, ee, vücudundan yani tırnakta, koltuk altıydı, işte saç tarasıydı ki sakal ki zaten haramdır, vücut temizliği yapması kendisine nedir? Haramdır diyor. Bu da zilhittce ayının vazgeçilmez diyeyim vayahut ölmüş sünnetlerinden nedir bir tanesidir maalesef bu unutulmuş gün yüzüne çıkarılmamış meselelerden bir tanesidir burada şöyle bir nokta var soru gelmeden ben size açayım kendim sorayım kendim cevap vereyim peki bir evde evin reisi kesiyor ona mı has bu yasaklar Hanımı, çocukları bu yasa uyacak mı diye bir soru gelirse, İmam Neveli, Allah kendisinden razı olsun, bu soruya şöyle cevap vermiştir: Bir eve bir kurban yeter diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kesilen kurban eve kesilmiş olması hasabiyle bütün ev halkı, doğan çocuk da dahil bu kategoriyeye ne yapar? Girer demiştir ve bütün halkı ne yapar? Bağlar demiştir ki. Ben de aynı şeye inanıyorum ve bunu size bu şekilde aktarıyorum. Allah hepinizden razı olsun.、E, bugünkü sohbetimiz farklı, tevhidi bir konuydu ama kardeşimizin de çok güzel bir sorusu var, hem hayati önemli bir mesele.、E, i̇sterseniz kardeşimizin sorusuna cevap vererek sohbetimizi yapalım. Sohbetimizi soru mevzusu şöyle:、e, Hocam. Ehlü Sünnet itikadında cehalet umumen mazereettir. Ama bu mazereetlikteki örneklikler nelerdir? Ki burada da kalmıyor zaten, her zamanlı değil, her yerde mi değil, herkeze mi değil? Bunları örnek verir misiniz diye bir soru sordu kardeşimiz. Ki cehalet meselesi ya da teksir meselesi hakikaten İslam'da Müslümanları çok yoran meselelerden bir tanesidir. Biliyorsunuz Osman radiyallahu anh'ın şehadeti de yine Mısırlı haricilerin yüzünden olmuştur. Yani tekfirci dediğimiz insanların yaptığından. Ve Ali radiyallahu anh'ın şehadetiyle harici dediğimiz insanlar isim almaya başlamıştır. Ama ta uçları Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanına dayanır ki Bir gün ganimetleri dağıtırken Ali sallallahu aleyhi ve selam oradan bir adam çıkıyor diyor ki Allah'tan korktu diyor. Hatırladınız mı rivayete? Allah Resul diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve selam göktekinin emini benim. O insan hala Allah'tan korktu,、e, hala vahiy bana gelip gidiyor Allah'tan korktu diyor ve çekiyor gidiyor. Halit ve Ömer Allah her ikisinden de razı olsun. Onlar diyorlar ki bir tanesi Allah'ın Resulü boynunu vurayım mı? Öbürü karnını deşeyim mi? Bırakın diyor. Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diyor. Ve devamında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bundan diyor öyle insanlar türüyecek ki bu insandan yaşları genç hülyaları bozuk. Saçları tıraşlı ve puta tapan müşrikleri bırakacaklar, müminlerle uğraşacaklar. Namaz kılacaklar, kıldıkları namazın yanında sizinkilerini beğenmeyecekler diyor. Oruç tutacaklar, sizin oruçlarınızı ne yapmayacaklar? Beğenmeyecekler diyor. Kur'an okuyacaklar, dinleyeceksiniz ama gırtlaklarından ne yapmayacak? Geçmeyecek diyor. Bir rivayette okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Bir rivayette hamurun kıldan ayrıldığı gibi bunlar dinden çıkacaklardır. Bunlar kardeşlerim、e, harici dediğimiz veyahut tekfirci dediğimiz, necdi dediğimiz insanlardır. Ve hatta birçok rivayete baktığımızda Bukhari'de gelen bir rivayette ve İbn-i Macen'in mukaddimesinde gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hariciler cehennem köpekleridir der. ウェオッピリワイエテ、ヘルキンドゥル、マロバシンダ、ウェオウッピリウェオッピリワイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオウェオッピリワイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオッピイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオッピリワイエテ、ウェオウェオッリワイイエッピリワッ Siz diyor, onlara erişirseniz onları öldürün diyor. Eğer ben yetişem yetişecek olsaydım onlara diyor, at kavminin öldürüldüğü gibi onlara ne yapardım? Öldürürdüm ve soylarını keserdim diyor. Kardeşlerim, bunlar bu olca、e, Hazreti Ali zamanında gündemi oluşturmuşlardır ve hatta en meşhur hareketleri mızraklarına Allah'ın kitabı Kur'anı geçirmişler ve Allah'ın indirdiğiyle hükmet ya Ali diye. Ali'nin karşısına çıkmışlardır. Ali r.a. onları yemiş. Sizler bununla yani Allah'ın ayetlerinden evet söyledikleriniz doğru fakat bununla bahtarı talep ediyorsunuz diyerek onlarla ne yapmıştır? Savaşmıştır. Hatta çok yayıldıklarını görünce derin derin hendekler kazarak oralara ateşler yaktırmış ve bunları iki yer üç yer onar içine atmaya çalışmıştır, atmıştır. Bu olay İbn Abbas'a sorulduğunda Allah ikisinden de razı olsun. İbn Abbas Ali'ye haber göndermiş. Ateşle azap etmek ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Sen bunu yapamazsın demiş. Ali de onların ellerini arkalarından bağlamış ve boyunlarını vurmuştur. Ama buna rağmen haricilerin kökü kesilmiş mi? Hayır. Günümüze kadar ne yapmıştır? Gelmiştir. Hatta yine Bukhari'den rivayetler seçeyim. Bir gün Ömer radıyallahu an cıbanı sıkmış、e, arkasından khan gelmiş onu silmiş namaz kılmaya giderken bir tanesi hemen、e, diyor sen aptest olmadan mı namaz kılacaksın o da diyor bunu sana kim söyledi müslemetül kezzat mı diyor ha, bunu harciler zannediyorum、ah, yanlış hatırladım buna bu şekilde söylüyor veya Ayşe annemize birisi geliyor bir şey soruyor Ayşe annemiz de diyor ki sen diyor harrilerden misin? Yani sen tekfircilerden misin? Yani sen nereden çıkarıyorsun bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapardı diyor. Yani onlar öz cümle harici dediğimiz insanlar Kur'an bize yeter veyahut Allah'ın indirdiğiyle hükmet gibi ayetlerle gündeme çıkmışlar ve alel ıtlah insanlara kafir demekten zevk alan insanlardır. Günümüzde bunların çok değişik versiyonları vardır. Bunlar ki önceleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadıkları gibi sonradan gelen bu takımdaki insanlar da bugün aramızda peygamber var mı? Yok. Neyi var? Sünneti var. Bunlar da ne yapıyorlar? Sünneti tanımazlar. Yani işlerine geldiklerini hadisi kabul ederler. İşlerine gelmeyeni ne yaparlar? Reddederler. Ve Bu insanların başlangıç noktası şudur: Ayetleri kendi işlerine geldiği gibi manaa verirler ve insanlara da buna empoze ederler. Aynen diğer derslere hatırlayacak olursanız, Arap suresinin 171 ve 172. ayetlerinde kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, biz Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardık, onlardan ahit aldık. Ayetinde bunlar alınan bu ahdi ne olarak görürler? He? İlahlığın ahdi olarak algılarlar ve der, derler ki bu ayetin tefsiri mahiyetinde gelen rivayet hatırlayamaz var mı? Her doğan çocuk fıtrat üzerine. Fıtrat üzerine. Fıtrat üzerine. Eğer harciyse birisi bu fıtrata ne der? İslam. Ha yok. İslam da fıtratı temsil eder. İslam da hal ve davranış. Ne der? Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar der ve cehaleti ne yapar? Mazeret olarak görmez. Din tamamlanmıştır, Kur'an tamamdır, Şünnet tamamdır. Herkes bunu ne yapacak bilecektir. Ve bu müşgulat amellere yansır. Bir insanı imana nispet etmedi. Küfre nispet etme de nedir kardeşlerim? Dini değil midir? Ancak Allah'tan olmalı, değil mi? Birine kafir demek de, Müslüman demek de nedir? Allah'tandır. İşte ikinci müşkülatları bunun, bunların imandadır kardeşlerim. Biz imanın tanımını yaparken, aşama aşama gidiyoruz ki mesela kardeşimizin düzgün anlaşasın. Yoksa birer örnek verir geçerim. ama bu örnekler hep başa dönüp soruştma niyetinde geleceğimiz için en baştan alıyorum. İnşallah yakalıyorsunuzdur. İkinci müşkülat imanın kabulünde tanımındadır. Şimdi biz imanı anlattığımızda ki biz derken neyi kastediyoruz eli sünneti yani sahabenin imanını itikadını gündeme getiriyoruz. İman dediğimizde amelden ikradan Kalpten mi geçer? Yoksa kalp, dil, amel diye mi gider? Hangisi? Dışarıdan içeriye mi gider, içeriden dışarıya mı? Dışarıdan içeriye gelirse ne olur? İyi bir münafık olur değil mi? Çünkü onlar konuşurlar, biz de sizin gibiyiz de. Amel ederler ama kalpleri ne yapmaz? Ama içten dışarıya çıkarsa iman tamam olur. Ama nasıl tamam olur? Kalp tasdik edecek. Yeterli mi? Hayır. Hayır. Tasdikini dilin ne yapması gerekiyor? İkrar etmesi gerekiyor. Buraya kadar irze ehli dediğimiz, mürciye dediğimiz toplulukla beraberiz kardeşlerim. Onlar imanın tanımında ne der? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı yeterlidir der. Biz devam ederiz. Amel de nedir? İmanın tamamlayıcısıdır. Yani bunlar birbirinin mütelazımı yani olmazsa olmazıdır. Birbirinin varlığıyla gündemde olan meselelerdir. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalarda ne yapacak? Gösterecek. Burada, buraya kadar da harici dediğimiz topluluklarla beraberiz. Onlar da imanın tanımını aynen bizim gibi yaparlar. Biz devam ederiz. İman artar ve eksilir. Salih amellerle artar ki ayetlerle sabittir. masivalarla, günahlarla ne yapılır? Eksilir. Bunlar da ayetler, hadisler nedir? Sabittir. Ama harici dediğimiz topluluk ilk başta ne hata yaptı? Aynı mutezile gibi. Mutezile nasih ve mensuh ne yapar? İnkar eder. Neden? Allah'ın ilminde eksiklik olur mu? Yani Allah bir şey söyleyecek, haşa, unuttum diyecek. Veyahut buna tezat bir şey, böyle bir şey olmaz der ve toptan nasih-i mensuh ne yapar? kabul etmezler. Peki mutezilerin şefaatle alakalı ayetler çok net olduğu halde neden şefaatı inkar ederler bilir misiniz? Hiç düşündünüz mü? He? Aleyhissalatü vesselamın miraca çıkışını inkar ederler. Edecek hiçbir durumları yok. Haklarında sure var. Ayet de yok ha. Sure olduğu halde sureyi inkar ederler. Gece yürüyüşü derler. Neden ettiklerini bilir misiniz? Çünkü şeytan onlara bir şey inkar ettirdi, bunlarsa oyun'a geldiler, bunu akide edindiler. Orada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselama üç şey verildi. Bunlardan birisi nedir? Namaz. Öbürü nasih ve mensu. Bakara suresi 285'in 286 ile ne oldu? Nesk oldu. Üçüncüsü, bütün peygamberler diyor kendilerine verilen hakkını attılar. Kullandılar. Bense bunu ahirete bıraktım diyor. Yani şefaat hakkını. Sırf yedikleri halktan bu miracı ne yapıyorlar? İnkara gidiyorlar. İşte harici dediğimiz insanlar da Arap Suresindeki bu ayeti tevil etmelerine hal seb. Bundan sonra gelen nasla ne olursa olsun hep inkara gitmişlerdir. Ne dediler Arap Suresinde? Burdaki verilen ahit raplık değil ilahlık. Halbuki ayeti inceliyoruz şimdi. Ne var orada? Yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz yani annemiz, babamız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra gelen nesilim. Onları azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu şeyi ne yaptım? Ahdi şahitler kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Burada bir ahit veriliyor. Ama bu ahit, Rablığın ahidi. Fakat harici dediğimiz insanlar, yarın bu ahdi bozmuşlardı. Onları azap etmen hasebiyle, bize de mi azap edeceksin demeyesiniz sözünden, burada verilen ahit ilahlık, burada şirk gündemde, şirk gündemde ise tevhid, tevhid gündemde ise ilahlık gündemde demişler. Ve ne yapmışlar? Buradaki verilen ahdi, Ne yapmışlar? İlahlık olarak görmüşler ve gelen nasları tevhid ederek her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu ne yapmışlar? İddia etmişler. Ali kubbselamün teşkeelnam. Şimdi müşkirat burdan başladı. Müşkirat burdan başlayınca demek ki bunların tevhid anlayışı neymiş? Bozuk. O zaman tevhid anlayışı bozuk olursa. Hangi kavramları birbirine karıştıracaklar? Gidin bakın, geçmişin haricilerine de bakın, günümüzde eklerine de. Tevhidi sor, imanı anlatır. İmanı sor, tevhidi anlatır. İkisini bir bütün olarak görürler. Mesela, küçük şirk diye bir olay var biliyor musunuz?、Yani、Allah'ın kurduğu tuzaklar vardır. Allah bir tuzak kurdu mu, o tuzaktan hiç kimse ne yapamaz? Kurtulamazdır. Aynen Nisa suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'la Resulünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte kafirlerin ta kendisi onlardır. Veyahut Bakara suresine gidiyorsunuz. Biz senin diyor ikide bir başını göğe çevirip baktığını görüyoruz. Artık seni uçlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan o artık yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevir. Bu ayetin hemen devamındaki gelen ayeti biliyor musun cümleyi?、He? Bunu niye yaptık? Sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt edelim diye yaptık diyor. Bak nasihi mensu inkar ediyorlar. Al mescidi Aksa'ya doğru dönemli nerede? Sünnette. Ayette yok böyle bir şey. Ama ayet ne diyor? Oradan buraya dön. Bak ayet hadisi ne yaptı? Ne sıkıntı? Veyahut Haşer suresinin başına bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta ne diyor? Ormalıkları kesin. Sahabenin bir kısmı kesiyor, bir kısmı ne yapıyor? Bırakıyor. Ayette ne diyor? Kim kestiyse Allah'ın emriyle kesmiştir. Kim de bıraktıysa o da Allah'ın emriyle bırakmıştır. Kimin sözünü Allah Azze ve Celle ben dedim diyor. Resulünün söylediğini Allah Azze ve Celle ben dedim diyor. Demek ki Allah ve Resulü bir şeyi emretmişse, hükmetmişse, bu ne atmıştır, bitmiştir. Harici dediğimiz insanlarsa Allah'ın ayetlerine kendi renklerini veriyorlar. Her doğan çocuğun İslam fıtrati değil. Yani İslam fıtrati deyince ne anlıyorsunuz? Şems suresinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Sekiz, dokuz ve onda, biz insana iyiliği de, kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Yani doğan çocuk iyiliği, kötülüğü senden öğrenmiyor, onun fıtratında var. Ve her doğulan çocuk, itaata ve isyana mebni. Bunu anladınız mı? İtaatın ne olduğunu da biliyor, isyanın ne olduğunu da ne yapıyor? Biliyor. Bu ne zamana kadar kardeşlerim? Mükellef olana kadar, akıl bali olana kadar, kadın hayız görene kadar, erkek çocuk da 14 yaşına, Beyaz ot kasıkları kırlanana kadar buraya geldi mi? Artık başka bir sorumluluk gündeme geliyor. Neydi bu sorumluluk? Biz bir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değiliz. Burada artık ona gelen vahiden sorumlu o insan. Ama buraya kadar ne vardı? Fıtratından sorumludur. Biz buna ne diyoruz? İcbari kulluk diyoruz. İstese de istemese de yapmakla mükelleftir. İcbari kulluk nerede bitti Erdal? Mükennef olduktan sonra ihtiyari kulluk başladı. İhtiyari kulluk nedir? Bunlar hep tekfir ne yap malzemesidir bak kaçırmayın ha. Kolay kolay bulamazsınız bu tarzda da beni yakalayamazsınız bir daha. İhtiyari kulluk nerede başlar? Artık akıl bali olmuş. Sağını solunu ayırt edecek. Yani mükellefiyete gelmiş. Artık her gelenden sorumlu olur. Burada delilimiz ne? Ne diyordu enfalde? İsteyen iman etsin. İsteyen küfür etsin. Ama iman eden de küfür eden de açık delilleri bildikten sonra iman etsin. Açık delilleri bildikten sonra küfür etsin. Bu da tekfircilere reddiyedir. Şimdi devam ediyoruz. Demek ki iman kalbin tastiki, dilin ikrarı, ağızların göstermesi. Bu aynı zamanda müminin tanımı değil mi? Mümin dediğimizde, şuraya bir tablo çizelim böyle. Kalp tastik ediyor, dil ikrar ediyor, ağızı gösteriyorsa bu nedir? Mümin insandır. Münafık yapalım. Kalp tastik etmiyor, dil tastik ediyor, ağızı tastik ediyor. Ne bu? Münafık. Müslümanı tarif edelim. Kalp tasdiik ediyor, dil tasdiik ediyor, ağıza tasdiik ediyor. Bazen de yalan diyor, fıs kışlıyor. Nedir? Bu Müslümanın tanımıdır. Aynı zamanda fasiktir. Sözden amel ne yapmıştır? Bazı yerde ters düşmüştür. Ama bu imanı iptal edecek noktaya gelirse zaten inden çıkar. Kafiri tanımı yaptığımızda nasıl yapıyorduk? Kalp tanımıyor, dil tanımıyor, ağıza ne atmıyor? Tanımıyor. Karanlık içinde. Peki müslüyi kim yapar bu? Noktalarla, kalp tastic, dil tastic, aza tastic ama şirk olabilmesinin bir tastic daha lazım. Nerede? Dilde mi? Kalpte. Kalpte başka bir tastic varsa Allah'la beraber, azevacılığı, ama sevgide, ama istemede, ama sığınmada, ama dilemede, bunun adı nedir? Şirkdir. Şimdi bu noktadan sonra gelelim cehalet umumen mazerettir. Eğer mazeret olmamış olsaydı insanlığın ilk günah işleyeni kim? He kardeşim? Adem Aleyhisselam. Kardeşim. Adem. Adem Aleyhisselam. Adem. Kim kandırdı?、İblis. Peki Adem Aleyhisselam'ın ki inşallah Rabbim teşbihata olmaz bizleri affeylesin. Adem'i İblis'in kandırmasıyla yaklaşma dediği bir yere yaklaştı mı? Yaklaştı. Bu nedir? İsyan değil mi? Peki, Adem Aleyhisselamı İblis gibi Allah Haziretül Aleyhisselamı tardetti mi? Lanetledi mi? İn oradan aşağı lanet dedi mi aşağı? Demedi. Peki ne dedi? Adem'le Havva ilk sefer ne yaptı hemen? Şaşırdık, kaldı ve Ya Rabbi Havva ve biz ikimiz eğer、e, odan çıkmış sapkınlardan oldum. ...eğer sen bizi affetmezsen... ...and olsun ki biz helak olduk... ...dur. Demek ki... ...günahın küçüğü... ...ve büyüğü varmış. Bunu anladınız mı? Yani fıtrat boyutunda... ...ve tevhid boyutunda... ...ne varmış? Günah varmış. Adem Aleyhisselam bilerek, isteyerek mi... ...günah işledi? Ama işlememesi lazımdı. Doğru mu? Peki... hatayla bile işlese, Adem Aleyhisselam bir cezaya çarptırıldı mı? Cennet gibi bir nimet elinden ne yaptı? Alanı verdi. Ve ikiniz yeryüzüne düşman olarak ne yapın? İnin dendi. Şimdi burada bir de iblisin günah işlemesini ele alalım. Daha sonra bir kaydeyi yazın, kafanıza bunu iyi yazın. İblis bir günah işledi. Allah Azze ve Celle'ye ne dedi? kıssayla alakalı Bakara'da dair bütün surelerde geliyor. Ne diyor? Bir yerde beni ateşten yarattın, onu vıcık vıcık kokuşmuş çamurdan aşağı görüyor. Veyahut bir ayette surenin birinde, beni önce yarattın, onu sonra yarattın. Ona beni secde etmeye zorluyorsun. Yani ne demek istiyor? Sen Allah'sın, haşa ama adaletsizsin. Onun bana secde etmesi gerekirken beni ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ona secde etmeye zorluyorsun diyerek ne yaptı? Aklını kullandı. Allah'ın verdiği akılla Allah'a ne yaptı? İsyan etti. Ve Adem aleyhisselama yaklaştı. Bakın bu ana kadar in oradan aşağıya layın cümlesi gelmiyor bakın. Ayetleri güzelce çıkarın tek tek yazın. Devam ediyoruz. İblis Adem'e geliyor. Arap suresinde çok net ifadeler var. Biliyor musunuz Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı? Nasıl bir soru? Teşvişli tereddüte götüren cevap verdiğinde inkara sapacağın bir soru sistemi. Vallahi billahi tallahi bir harici yanınıza gelsin akit anlatması. Aynen böyle teşvişli tereddüte götüren sorularla seni saptırma yoluna gider. Yanına getirdim sen de onun gibisin zaten. Ondan zaten anlaşamazsın. Çünkü onun da kalbi atalı ve eşek satıyor. Seninki de aynı başladı mı artık ikiniz de psikopat olursunuz. Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz soruyu dinlediler, düşündüler ve iblis böyle bir soru sordu da başka bir soru sormadı. Neden buradan sordu hiç? Merak ettiniz mi? Ayetin seyrinden çıkıyor. Adem ile Havva meleklerin yaşantısını çok sevdiler ve özendiler. Onlar gibi cennette ebedi kalma ve ölümsüz olmak istiyorlardı. İblis de buradan vurdu. Alimler bu noktada şöyle bir kayda koyarlar. Hırs sebebi mahrumiyettir. Adem Aleyhisselam'dan Havva annemiz hırslandı. Yasak ağaca yaklaştı. Şimdi bu noktada hepinize bir soru sorayım. Bilerek bilmeyerek ki bilmeyerek bir günah yoktur. Herkesi insan kandırır da nefsini kandıramaz. Bir günah işlediğinizde bir bakış, bir söz, bir düşünce yanlış bir şey yaptığınızda kalbiniz üzülüyor mu üzülmüyor mu? Üzülmüyorsa zaten ölmüşsünüz. Adış-ı şerifte ne diyor? İyilik yaptığınızda seviniyor, kötülük işlediğinizde rahatsız duyuyorsanız siz bilmişsiniz diyor. Fıtrat böyle bir fıtrat. Adem hata etti de ne diyor ayet? Şaşırdık kaldı, yani üzüldü. Yaptığı hatayı anladı. Ama oraya iblis yaklaştırmak için son noktada bir söz söyledi. Ne dedi?、Hı? Allah adına yemin etti. Adem'in fıtratında Allah adına yemin etme, yani yalan yere yemin yoktu. Allah'ın ismine hürmet etti. İşte bu yüzden kendisine tövbe etme hakkı verildi. İblis de Allah Azze ve Celle'nin ismini kirletmeye çalıştı. Allah da ona lanet etti. Şimdi bu noktada alimlerimiz şu kaydı evet söylemişlerdir ki çok doğrudur, altın değerinde bir kaydedir. Yazmanızı tavsiye ederim. Kişinin cehaletin isbetinde tevbe etme hakkı vardır. İlmin isbetinde de tevbeden mahrumiyeti vardır. Adem ile İblis gibi. Tekrarlıyoruz. Kişinin cehaletin isbetinde tevbe etme hakkı vardır. İlmin isbetinde ise tevbeden mahrumiyet vardır. Şimdi tekrar irdeleyelim. İblis ne yaptı da bu duruma düştü? Tirmizide bir rivayet gelir Kitab-ul Fitende. Belki birçok dersde bunu işledim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Allah Resulü diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve sellem Geçmiş ümmetlerde iki haslet var. Size de sırayet etti diyor. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Bu haset ve kindallık diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Selamun Aleyküm. İşte buradaki rivayet İblis'ten Adem'in kıssasıdır kardeşlerim. İblis Adem Aleyhisselam daha cesede ruh verilmeden bunu Taberi'nin Bakara suresinde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında sahip bir senetle naklediyor İmam Taberi. Eğer bu yaratılan bir şey olursa varlık Ben muhakkak buna diyor, hasım olacağım diyor. Daha yaratılmadan Adem Aleyhisselam'a ne yapıyor? Kinnleniyor. Daha yaratılmadan Adem daha toprak yaratılmış vaziyette, ruh verilmemiş. Eğer diyor bu yaratılırsa muhakkak ben buna hasım olacağım diyor. Yani kinnleniyor ve kinnlenmesi hasete yol açıyor ve haktan geleni ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Haset böyle bir odundur kardeşlerim. Yani öyle bir ateştir ki yani insanda hiçbir şey ne yapmaz? Alır götürür. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haset için diyor ki o Allah'ın kaderini inkar eden insandır.、Diyor. Çünkü Allah onun o şeklinden, o yaşantısından razı olmuş. Oysa niye onda var da bende yok? Niye o hayırsever de ben değilim? Niye o alimde ben alim değilim? Niye onun malı var da bende yok? Yani Allah'ın verdiğini ne yapar? Kıskanır ve ona düşmanlık yapar. İşte bu dört kaderi tekme vurardır.、Diyor. İblis de Allah Azze ve Celle'nin Adem'e verdiği hastetleri ne yaptı? Kıskandı, haset etti ve en son Allah adına gemin etti. Peki nasıl yaklaştı Ademe? Bugün insanları en çok kandıran kimler biliyor musunuz? Mesela Firavun'u anlatırken alimlerimiz. Belli kategorileri anlatırlar. Ben bunu dükkanda kardeşlere bir ders yapmıştım bir ara. Kısa sürdü. Firavun. Firavun hüküm sürebilmesi için bazı unsurlara ihtiyacı var. Bunlardan birisi nedir? Zenginler. Karun. Başka? Bir güç, korku. Haman. Başka? Bir de insan, halk, duygular var. Kim bu? Belam. Yani bunlara nedir? Bu unsurlara ihtiyacı var. İblis de Adem aleyhisselam'a iyi bir davetçi, yani hakkı anlatan seni hayra sevk ediyorum diye Allah adına yemin ederek gelmiştir. Bugün de toplumu, özellikle Müslümanları en çok kandıran kimdir? Allah adına çıkan davetçilerdir. Ben hakkı konuşuyorum ha. Valla ibillahi tallahidir bile. Ama Adem aleyhisselam da böyle yanıldı. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam bir mümin bir delikten iki kere ne atmaz, sokulmaz. sokulmaz diyor. Demek ki dikkat edeceğiz. İlmilen amil mi? Allah'tan korkuyor mu? Devlet kapısına gidiyor, geliyor mu? Yani birçok neleri var, unsurları var. Bu takibi yapacağız. Geldik şimdi bu tarafa. Demek ki fisklan, yani günah günah var ama burada iki günah çıktı ortaya. Küçük, büyük. İslam'dan çıkaran, çıkarmayan. Şimdi bunu da anlatan Naslar'a gidiyoruz. En güzel anlatan rivayet Ahmet'in nüsnetindeki zulüm üçtür hadisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ehl-i sünnetin itikadını anlatır. Bu haricilere tamamen bir etdiye mahiyetinde bir rivayettir. İmam Taberi de bunu tefsirinde almıştır yine burada. Bir, Allah affetmez diyor. İki, karışmaz diyor. Üç, meşiyetine kalmış. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Geri dönüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, yani eşler koşmanızdır.、Diyor. Karışmadığına gelince, kul hakkıdır diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Veyahut altının dinarın fayda etmeyeceği gün gelmeden önce eralaşın. meşriyetine gelince insanın fıtri olarak ya işlediği suçlardır. Yani bir insanın sakalını kesmesi intihar etmesi yani günah işlemesi, ferden hırsızlık yapması, harpten kaçması, içki içmesi onu ne yapmaz? Dinden çıkarmaz. Çünkü Ebu Zeracısı var. Ama harcı dediğimiz topluma göre küçük veya büyük günah var mı? Yok. Yalan da söylesen kafirsin. Şunu da yapsan, hırsızlık da yapsan kafirsin. Harpten de kaçsan nedir? Kafirsin. Şimdi gelelim Allah'ın kurduğu tuzaklara. Kafire dostluk beslenir mi? Peki Nuh tufağını hiç okudunuz mu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu suyun içinde. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Yavrum gel diyor. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a ne diyor? Ey Nuh o senin sulbünden ama kafirler guruhundan cahillerden olma diyor. Bunların itikadına göre Nuh Aleyhisselam'a ne demeleri lazım? Fazla ileriye gitmeyeceğim. Gelelim. Bugün güneşe yıldıza aya benim Rabbimdir dese birisi bugün güneşe tapan yok mu? Var. Var. Şamanistlerimizin yaşadığımız toplum. Güneşe tapanlar var, ayaya tapanlar var, ayhanlar, türkenler bit bitmez bizde. Peki bugün güneşe tapana ne denir? Şafir. Evet. Peki açın、e, en Enam suresini. İbrahim aleyhisselam gökte bir yıldız görür, kâle hazarap bitir. Hariziler bu ayet nasıl tevhid ediyor biliyor musun? Ayet ayet. Rabbim mi ha ha demiş. Nerede bu ha? Ha nerede? Apaçık Rabbim diyor. O batıyor, ay çıkıyor. Ona da diyor, Galihazan Rabbim. İşte bu benim Rabbim. Hayran hayran seyrederken sabah oluyor, güneş çıkıyor, her şeyi hâde ediyor. Galihazan Rabbim diyor, hayran hayran güneşe bakıyor. Rabbı olur ha. O da batınca ne diyor? Ben doğup batanları sevmem. Andolsun ki kavmimin eş koştuklarımdan beriyim. Allah Azze ve Celle İbrahim asla müşriklerden konu atatıyor. Bakın kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam burada Allah'ın verdiği gözle, fıtratla Rabbini ne yapıyor? Arıyor. Ama Rabbini tanıyacak vahye bir bilgiye sahip değil. Fıtri olarak bu sözleri kullandığı için Allah Azze ve Celle muayize etmiyor. Demek ki cehalet umumen mazeret dediğimizde buna Adem Aleyhisselam da dahil, insanlığa ilk gönderilen Nuh Aleyhisselam Resul olarak dahil、e, insanlığın neredeyse muvahhitlerin, haniflerin atası İbrahim Aleyhisselam'da neymiş? Dahilmiş. Adın örneği birinci. Demek ki cehalet Herkesi ne yapıyormuş? Kapsıyormuş. Umumen mazeret derken mutlak mazeret demiyoruz. Mutlak mazereti kim diyor? Mürciye diyor. Mazeret değildir. Olsa olsa bu itikatta değil de ameldedir. Kim der? Hariciler der. Ya akide geçerli değilse ameli nasıl geçerli olur? Bir insanın akidesi şirkse işlediği amel kabul olur mu? Kendi sözleriyle adamlar kendilerinden alay ediyorlar. Farkında değiller. Demek ki cehalet umumen mazeretmiş. Peki her zamanını bakın İbrahim Aleyhisselam'ın kısasına devam edelim. İbrahim Aleyhisselam Rabb'ın nasıllığıyla alakalı yani bir mi、e, veyahut başka bir vasfıyla alakalı bir şey söylüyor mu? Yok. Bak, fıtri olarak nerede arıyor? Kapkaranlık bir gece yukarıda, aşağıda aramıyor Rabb'i, yukarıda karanlığın içinde bir aydınlık nur olarak Rabb'i arıyor. Gayet normal. Ve bu arayışların neticesinde anlıyor ki Rabb'ın bu şekilde tanınması mümkün değil. Peki bu noktada duralım gelelim. İcbari kullukta、e, hüccet neydi? Akıldı. Peki icbari kulluğu bırakıp da Şey, ihtiyarı kulluğu bırakıp da icbari kulluğa devam edersek Allah'ı nasıl tanımaya başlarız? Bugün tasavvufçuların Allah'ı ne yaptığını biliyor musunuz? Vahdetil vücut veyahut vahdetil şuhutun ne olduğunu biliyor musunuz? Neyi yarattıysa o Allah'tır. Allah diyor. Veyahut、e, kainatta ne görürse bunlar Allah'tan bir parça haşa ve ne diyorlar? Allah'ta vücut buldum, Allah benim, Enel Hak gibi ne yapıyorlar haşa isimler veya belli bir kısım aklının plana ben inanmıyorum el, el olmaz, göz gözü olmaz, ayak aya olmaz, ne yapıyor tevillere gidiyor. Ehli Sünnet'in itikadi ise nedir böyle değildir? İmam İbn Abbas'a soruyorlar sen Rabbini nasıl tanıdın? Kim diyor dinini reylen, kıyaslan, akıllan anlamaya çalışırsa? Ömrü boyunca eğri büğrü yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz. Ben Rabbımı kitabında nasıl bildirmişse, Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse hiçbir teviline, tatiline, teşbihine, tekkifine gitmeden olduğu gibi alır kabul ederim. Bizim itikadımız nedir? Budur kardeşlerim. Ama bunlar ne yapıyorlar? Akla bıraktığında mesela Mevdudi'nin tefimini ele alın. 16-17. ayetlerde Mülk Suresinin Allah yoktur demiyor. Semadadır demiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Göktekinin sizi azap etmeyeceğine emin misiniz ayetinde? Gök nerede? Bugün burası gece ise şurası gündüz. Demek ki burası gök ise öbürü aşağıda. Allah aşağıda olur mu? Orada olur mu? Burada olur mu? Yok demiyor. Sana yok dedirtecek her kelimeyi ne yapıyor? Söyletmeye gidiyor. Veyhut bir başkası, bir başkası. Demek ki, akla bırakıldığında aklın sonu nedir? Yok. Ama vahye bıraktığında Allah Azze ve Celle her şeyi nizama koyacak, kendisini anlatmaktan aciz kalacak. Bu mümkün değil. Hariciler devam ediyor. Herkesi alın ıptak tekfir ediyorlar. Peki, gidiyorsunuz bir örneğe. Bukhari Müslüm başta olmak üzere gelen bir rivayet var. Bir adam ölüm döşeğinde bolca miras bırakıyor. Ama bir şartla. Çocuklarına diyor ki ben ölünce benim cesedimi yakın. Şayet Rab, bir kısmını göğe, bir kısmını suya veya toprağa atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Şimdi bu adamın yapmış olduğu hareket küfür mü? Ameli mi itikadı mı? パキボアダムカフェローマスギレクマズムアデセデワメデューシムデ。アラーゼウェジェルレヤルレムデュー、キュールレトプランン。シュヤムデュー、キュールレトプランン、ベアダムデューティーヨー。ネディアンテンヤラビセンアザーバンダンコート。ラーメテンレギルジェネテティーヨー。パキボアダム、エルデューテンソンアデューメイナーピューカボーレデュー。 Allah'ın azabını da kabul ediyor. Peki şüphesi nerede? Eğer cesedi yakılır, küle dönerse beni diriltemez. Diriltemezse de azaptan yırtarım diyor. Düşünceye bak. Korkunun getirdiği fıtri bir şey bu. Akıl zaafı var. Sıhhatli düşünmesinde burada ne var? Korku. Aynen İbni Teymi'ye Allah kendisinden razı olsun. İman kitabında şöyle bir örnek veriyor. Hani Mu'tezile bizimle uğraşır. Bir rivayet var. Kişi diyor zina ettiğinde yahut günah işlediğinde iman bir gömlek gibi sıyrılır, çıkar. Anca o günah işleyip bittikten sonra tekrar kendisine gelir diyor. Şimdi hemen soruyor bunlar. O anda ölürse ne olur? Ölüğün körü olur. İtikat belli. Yani iman artar da Eksilirdi ama yok oraya bir çomak sokacaklar.、E、İbn-i Teymiye, Allah kendisine rahmet etsin, orayı şöyle açıklıyor. Diyor ki, bir insan uyurken, aklı başında mı? Aklı başında ama bir engel var. Nedir o? Uyku. Uykudayken bir insan aklını kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. İşte diyor, orada da o kişi diyor, mesela şehevi aracıları ağır basmış diyor. Sıkhatle düşünmesine ne yapmış? Engellemiş yani fıtriyi olarak fıtriyi suçlar da insanı ne yapıyor? Ebedi cehennemi sokmuyor Allah'ın meşhuetinde olan bir şey. İşte diyor buradaki anlatılmak istenen nedir? Bu dur diyor Allah halinde. Ama harciler ne yapıyor? Alelütler insanları tekfira gidiyorlar. Bakın sahabelerden muaz. Nasıl bir sahabe? Allah onlardan muazzusun. Cennetten müjden eden bir sahabe. Şam'dan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Şimdi dedik ki umumen mazerettir. Her zamanlı. Bakın buna bir örnek şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine secde edene ne demesi gerekirdi? Hah, siz müşrik oldunuz. Böyle mi diyor? Be adam bunu neden yapıyor? O da diyor ki Bakın verdiği cevap fıtri. Ey Allah'ın resulü, gittiğim geldiğim yerde ki kendisi tüccar, rahiplere, krallara, önde gelene insanların secde ettiğini gördüm. Ben de düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa, bu da sensin. Bu da sensin. Bunun için ettim. Be adam Allah'tan gayrına secde edilmez. Bundan sonra muhal secde etseydi ne olurdu? Demek ki cehalet her zaman mazeret neymiş? Değil. Bütçe dikamesi oldu mu? Bitiyor. Devam ediyoruz delile. Huneyn'e giderken,、işte、estağfurullah Tebük seferindeyken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı uzun çınarların yanından geçerken sahabeler diyor ki, Zadun Envat olayı, bize de şöyle bir ilah edin sana, yani hayrın ve şerrin bir ağaçtan geleceğine inanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına, ha siz müşrik oldunuz diyor mu? Sübhanallah diyor. Siz aynı Musa'nın Allah'ın yardımıyla kavmini Kızıldeniz'den geçirdiğinde sahile vardıklarında buzağına tapan bir topluluk gördüklerinde bize de şöyle bir ilah edinsene ey Musa dedikleri gibi bir söz söyledin diyor. Bakın burada Akılları korkuylan perdelenmiş bir insan var. Onların o perdesini Kur'an'da okudukları bir nasla ne yapıyor? Düzeltiyor. Yani bu ameli yaparsanız müşrik olursunuz diyor. Ama ha siz müşrik oldunuz ne yapmıyor? Demiyor. Demek ki burada da mazeret nedir? Hüccetikamesine kadar. Peki Tebe suresinde bir mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir şey anlatırken orada birileri gülüyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatu Vesselam, ne gülüyorsunuzdur? Amma da uzun kulaklı diyorlar. Yani her şeyi duyuyor manasında. Allah Azze Ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah'ın ayetleriyle Resulün kulağıyla anlatıyor. Kardeşlerim, istihza dediğimiz, alay dediğimiz meselede. Sahabe dahi olsan cehalet mazeret değildir. Anladınız mı? Cehalet umumen mazerettir, her zamanlı değil, herkeze mi değil istiza. Yani her daim mi değil, hep tek tek nasıl nasıl nedir? Delilleri vardır ki bunlar da yerini yerince ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Sözcü toplayacak olursak tekfir meselesi.、E, Aynen bir yemeği teşbikte hata olmasın. Her şeyini güzelce yaparsınız. Tuzu fazla atsanız yenir mi? Yenir. Yenmez. Aynı bunun gibi bir şey. Yani yemeği mahvetme. İmanı akideyi mahvetmedir. Hadi yemektir. Dökersin. Bir başkasını yaparsın ama akideyi ne yapacaksın? Tekfir meselesinde haricilerin iman meselesinde Tehvihit meselesinde karıştırdığı gibi karıştırdıkları nokta şudur: Tekfir iki ayrılır kardeşlerim. Onlar ayıramazlar, ehli sünnetin itikadında. Tekfurulam, tekfurul muayyen. Yani şahsi tekfir, tekfir, umumi tekfir. Şimdi tekrar sözümüzün başına gelelim. Birine mümin demede, kafir demede, şeri bir hüküm değil mi? E şeri hükümse kafamıza göre diyebilir miyiz? E、diyemezsek demek ki birisi fiil olarak şirk işliyorsa sahibi nedir? Müşrik. Bu fiile ve faile şirk veya müşrik dememizde hiçbir sakınca yok. Sakınca şurada. Sen müşriksin demede ne var? Maniler var. O bilmeyebilir. Sen doğru anlatmamış olabilirsin. Veyahut kafasına bir şey dayamış olabilirsin. İkrah ettirmişler. Şirke aynı、e, Ammar meselesinde olduğu gibi.、E, söyle demiş olabilirler. Ammar meselesinde de ne var? Lat, menat, uzza, hubel dediğinde herkes diyor ki Ammar ne yaptı? Mürtet oldu, kafir oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor ne diyor? Ammar sen bu sözü söylediğinde kalbinde bir şey var mı? Hayır. Ammar omuzlarına kadar iman yüklü diyor. Nesli'nin kitabı iman. Demek ki cehalet umumen neymiş? Mazeret. Bu üç sebep ortadan kalktığında artık şahsı tekfir gündeme nedir? Gelir. Haricilerin atladığı nokta bu. Onlar direkt tekfir ederler. Bizse maniler ortadan kalkmadıkça Allah'ın dediğini ne yapmayız? Demeyiz. Olay bu kardeşler. Yani şimdi haricilerle ehl-i sünneti birbirine çok karıştırırlar. Neden? Neden? Aynı kitaplar okunlar, aynı şeylere anlatılır ama hangi bir peygamber gelin müslüklere ben söylediğinizi anlatayım demiş. Var mı böyle bir peygamber. Bir bakın ya, bütün peygamberlerin kavmine geldiğinde ilk söyledikleri cümleye bir bakın. Biz kurluklan yaratıldık mı? Evet, bak gündeme bu getiriliyor. Allah'a ibadet edin edin ama ibadetlerinizde şirk hoşmayın. Bütün peygamberlerin geldiği nedir? Söyledikleri bu. Gelin müşrikler ben size tevhidi anlatayım. Yok.、E、demek ki bu haricilerin yaptığı yol neymiş? Sakat. Veyahut tergibin naklettiği rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde en az 3 kere şöyle dua ediyor. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek sana şirk koşmaktan günah işlemekten ne yaparım? Sana sığınırım. Bu bile bunlara nedir? Bir rehdiyidir. Veyahut bir tanesi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü senin diyor elçin geldi günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Ben diyor iki vakitten başka kılmam işine geliyorsa yap fark etmez diyor. Peki namazın terkinin İslam'dan çıkaran küfür olduğuna dair deliller yok mu? Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna iltimas mı geçti?、He? Adamın kalbinde İslam'a bir şey yok. Bıraksa iyice gidecek. Ne yapıyor? O toplumun içinde gide gele gide gele. Ne yapacak? Kalbi ısınacak. Ve bırakıyor. Yani kalbi İslam'a ısınsın diye. Biliyorsunuz İslam'da kalbi İslam'a ısınsın diye onlara ganimetten pay verilen birçok şey, olaylar vardır. Hatta sahbeden bir tanesi diyor ki ben diyor o zaman çok yani kelli ferli kafirlerden birisiydim ama Muhammed'i de düşman değildim diyor. Bu şekilde. Bir gün diyor bolca hanimetler gelince Muhammed çok şeydir,、e, cömertdir diye diyor. Onun tam diyor göreceği yere kadar geldik diyor. O da bizi diyor gördü. Şu vadiyi görüyor musunuz dedi diyor. Biz evet. O gördünüz her şey sizin dedi diyor. Biz Muhammed ne kadar cömert. Eğer biz böyleyken böyle veriyorsa diye diyor hemen Müslüman olduk diyor anladık kimizi kandırmıştı. <gülüyor> İman edince tabii duygu da değişiyor, bakış da değişiyor. Kardeşlerini zayıf halde görece, ne yapıyor? İnfakla gidiyor. Çünkü bir hadis şerifte bir tanesi diyor ki sahaberin Allah onlardan razı olsun, ben seni çok seviyorum, ben çok mu seviyorum? Evet. Öyleyse hazırlanıyor. Fakirlik sana sel gibi gelir. Allah hepinizden razı olsun. Cehalet umumen mazerettir. Bu peygamber dolsa bir en sondaki insandı olsa ama. Herkese mi? Değil. İstiza alay eden insan için nedir? Değildir. Her zaman mı? Değil. Bir insana her zaman hükçe etikamesi ne yapılmaz? Yapılmaz. Eğer o mesele anlaşılmışsa, hala burnunun dikine gidiyorsa artık o kelimeyi ona söylemekte hiçbir sakınca nedir? Yoktur. Cehalet umumen mazerettir. Eyl-i sünnetin itikadı budur. Subhaneke Allahümme ve bihamdike 私は私は私は私はあなたの人生を知っている人生を知っている人生を İnsanları davet etmektense tekfir ederler. Onlar sana gelin ben size iman alayım. Kim sizinle iman edin? Kim konuşur? Etini yemez, süteni içmez. Kanını içer. Ee, sen kanını içen bir adama sen、e, hoca der misin? Yani, alim der misin? Bu mümkün değil. Allah bizleri onların şerrinden korusun. Maalesef bunlar İslam'ın hakim olmadığı ama Müslümanların çokça yaşadığı topraklarda çok fazlalar. Maalesef bunların ilk yayılma yeri, yani Çığ gibi önce Hindistan'da mealcı akımıyla yayıldı, sonra El Sen Üniversitesi'nde、e, kurumsal olarak yetiştirilerek bütün dünyaya o Mustafa Şükrü'yi duşuydu, buydu falan, bunlarla yayıldı. Şimdi artık sokakta belki iki tane Müslüman varsa bunun birisi haricidir. Abartmazsın yani. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayırmasın ayağımızı kaydınmasın. Elhamdülillah İlahi el Rabbim. sormak istedim.